Bağdat şehrinde, Bağdat vilayetinde bir kadın varmış, bir meczube. Meczube aslında bir velidir, halkın nazarında, akıllıyım diyenlerin nazarında deli gibi görünür. Ona deli diye bakanlar kendileri delidir. Bir Binaenazalık bu kadın açılıyor örtüsünü yani, tesettürünü açıyor ve çıplak dışarı çıkarmış. İkide bir de dışarı çıplak çıkıyor falan, örtüyorlar gene bunu falan, gene çıkıyor, sızılıyor yani böyle başından, başörtüsünü alıyor falan, örü çıkıyor. Günlerde bir gün bizim gibi erkeklere seslenmiş. Aman bana bir örtü verin erkek geliyor diye. Yahu demişler biz erkek miyiz? bu erkek kimdir demişler. Bir de bakmışlar ki karşısına Hazreti Atıl Kadir geliyor. Bağdat'ta bir erkek sana al sana bir erkek Bağdat'ta. Önce erkeklik uzuvan değildir. Sen erkek ol kadın kadını bilir. Sen kadına kafa tutmak. Kendi gözünde mertek var senin sen el gözünde çebel arıyorsun. Sen erkekliği bilirsen kadın sana itaat eder. Hatta kadın değil, dağlar, taşlar, semavat, art, güneş, ay, sana itaat eder. Allah'a mutlu olanlara bütün mahlukat mutlu olur. Allah'a tanıyıp, Allah'a isyan edenlere Allah, Allah'ı tanımayanlara Allah musallat kılar. Bir daha söylüyorum, dikkat birini konuşuyorum. Allah'a itaat edenlere bütün mahlukat ilahi mutlu olur, itaat eder. Allah'a tanıyıp da Allah'a asi olanlara Allah'ı tanımayanlar Allah, Allah musallat kılar başlarına. Çektiğin kendindendir. Hak zulümden münezzehtir.